Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA tarafından hazırlanan 26 saniyelik bir video, dünyanın 1880 yılından bu yana sürekli bir ısı artışı yaşadığını gözler önüne serdi. Veriler New York'ta yer alan NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından kaydedildi. Videoda sera gazı salımı, endüstri ve arabaların çoğalmasına bağlı olarak sıcaklığın 1970'lerden itibaren hızla arttığı görülüyor. Buna göre son 10 yılda dünya çapında etkili olan El Nino'ya rağmen 2010 son 130 yılın en sıcağı olurken 2011 ise en sıcak 10 yıl arasına girdi. Sadece 2011 yılında küresel sıcaklık ortalaması 20. yüzyılın ortalarından 0.51 santigrat derece daha sıcaktı. Son 130 yılın en sıcak 9 yılının 2000'li yıllardan sonra yaşanması ise son derece dikkat çekici. Bütün bunlar bilinirken insanlık acaba hızla fosil yakıtlardan ne zaman vazgeçebilecek? Japonya Bakanlar Kurulu 2030'lu yıllarda nükleer enerji kullanımına son verilmesini resmen talep etti. Kurul yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olmanın fosil yakıtların kullanımına göre daha sürdürülebilir ve güvenli olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun Japonya'da geçen yıl meydana gelen Fukushima nükleer felaketinin ardından Tokyo yönetiminin ülkedeki enerji politikalarını gözden geçirme çalışmaları kapsamında aldığı kararın resmileşmesi için bütün kabine tarafından onaylanması gerekiyor. Kurulun önerdiği yeni enerji politikası 10 yıllardır nükleer enerjiyi savunan Japonya'nın enerji politikalarında büyük değişimi gösteriyor. Fukushima nükleer felaketinden önce enerji ihtiyacının üçte birini nükleer enerjiden karşılayan Japonya 2030 yılına kadar bu oranı %50'ye çıkartmayı planlıyordu. Ama şimdi durum değişti. Eğer bu talep kabul görürse 2040 yılında Japonya'daki bütün nükleer reaktörlere kilit vurulmuş olacak. Greenpeace Japonya ise Japon hükümetinin yeni enerji ve çevre stratejisine temkinle yaklaşıyor. Greenpeace 2030'a kadar sıfır nükleer hedefinin 18 yıl gibi uzun bir zaman kapsadığını belirterek hemen hareket etmenin belirleyici olacağını ve nükleer enerji stratejisinde Japonya'nın gecikmesinin Halkın büyük protestolarına neden olacağını kaydetti. Nitekim şu anda sadece 54 reaktörden 2 reaktörle Japonya gayet de güzel idare ediyor. Demek ki daha hızlı bunu faaliyete geçirebilir. Greenpeace Japonya'dan Kazuake Suzuki Fukushima sonrasında hükümetten beklenenin çok daha iddialı bir yenilebilir enerji politikası olduğunu bu yüzden söylüyor. Enerji verimliliği çok önemli ve Japonya hızlı bir biçimde yeşil ekonomiye geçebilir. Suzuki tüm bunların yasalaşmasının şart olduğunu aksi takdirde seçimler öncesi bir oy toplama yaklaşımından öteye gitmeyeceğini düşünüyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde kurulma çalışmaları devam eden termik santrali yapılan itirazlar sunucu bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı. Keşif sırasında Erzin'in vatandaşlar pankart açarak santralleri protesto etti. Erzin'e bağlı Aşağıburnaz Köyü sınırlarında kurulma çalışmaları süren doğalgaz termik santraline yapılan itirazlar neticesinde Hatay Bölge İdare Mahkemesi'ne bağlı hakim ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilir bilirkişi heyeti Egemer tarafından yapılan doğalgaz termik santrali inşaat alanına ...da araştırma yaparak davaya müdahil olan avukatlardan ve Adana'da DAÇE, Doğu Akdeniz Çevre Platformu ekibinden bilgiler aldı. Heyetin inceleme yaptığı doğalgaz termik santrali inşaat alanının dışında Erzin'den gelen vatandaşlar ise pankart açtı, sloganlar attı ve santral ve firmayı protesto etti. Yaklaşık 33 yıldır santrale karşı mücadelelerini sürdüren vatandaşlar... Şimdi de mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesinde Halk Trabzonspor Kulübünün HES projesine tepkili. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Uzungöl'e HES yapmak için 49 yılına üretim lisansı alan bordo mavili kulübün bu niyetinden vazgeçirmek için belde halkı Trabzon Uzungöl'e HES yapma adı altında bir imza kampanyası başlattı. Kampanya Trabzonspor'un bu yatırımını yerinde incelemek için bölgeye gelecek olan UEFA yetkililerinin de dikkatini çekerek Trabzon yöneticilerine uzun göle HES yapımından vazgeçirmeyi amaçlıyor. Yine Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam beldesinde hidroelektrik santrali istemeyen bölge sakinleri derebaşı hez şantiyesine basarak şantiyedeki iş makinesini ve bir aracı yaktı. Gece 4 sularında santralin yol çalışması üzerinde yer alan şantiyeye gelen yüzü kapalı 10 kişilik bir grup şantiyeye ait bir kepçeyle aracı ateşe verdi. Olay esnasında güvenlikçi ve işçilerle bir grup arasında kavga çıktı. Jandarma dört kişiyi gözaltına aldı. Trabzon Valisi Recep Kızılcık saldırının HES inşaatına karşı çıkan kişiler tarafından yapıldığının tespit edildiğini, eylemi gerçekleştiren sekiz kişiden dördünün de gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan kişilerin sorgulamaları şu anda sürüyor. Evet, herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.